Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi elhamdülillah, nehmaduhu venesta ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nevzu billahi min şururi enfüsina ve min siyyati amalina men yehdihillah felamudillele ve men yudlil felahadiyela ve neşhedü en la, la ilahe illallah vahdahu la şedikele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 كُلَّ إِنَّهُ مِنَ اللَّهِ وَهُدَاه إِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ تَقَادُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَقَالَ ve öten zekah ve hum rakiun ve men yetebella Allah ve rasuluh ve'l-lezina amenu fe inne hizballah humul galibun okumuş olduğum bakara suresi 120. ayette Cenab-ı hak onların milletine yani dinine tabi olmadığın, uymadığın müddetçe Yahudiler de Hristiyanlar da senden razı ve me memnun olmazlar de ki, gerçek hidayet Allah'ın hidayetidir. Sana vahiy ile gelen ilimden sonra eğer onların arzularına, hevalarına uyarsan Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirsin.'' buyruluyor. İkinci okuduğum Maide Suresi 81. Ayet-i Kerimesi'nde Cenab-ı Hak mal olarak eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene yani Kur'an'a İnanıyor olsalardı, onlar müşrikleri, kafirleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir, buyruluyor. Son okuduğum Maide Suresi 55 ve 56. ayetlerde Sizin dostunuz Allah'tır, Resulüdür ve boyun eğerek namaz kılan, zekat veren müminlerdir. Kim Allah'ı ve O'nun peygamberini ve müminleri dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allah'ın taraftarları galip gelecek olanlardır." buyruluyor. Evet sevgili kardeşler, Dünya giderek insanları yalnızlaştırıyor, bireyselleştiriyor, aile fertleri bile birbirleriyle yeterince iletişim kuramıyor veya kurmak istemiyor, herkes kendi dünyasına çekilmiş, ve herkes ayrı bir meşgul olacak alan bularak birey şeklinde yaşamaya devam ediyor. İslam ise cemaat dinidir, kardeşlik dinidir. Birbirlerini veli edinenlerin, her konuda yardımlaşanların, birbirlerine güvenen, dost olanların dinidir. Kur'an kimlerle dost olacağımızı, kimlere dostluk yapamayacağımızı beyan ediyor ki bunları birazdan biraz daha açıklayacağım. Ama unutmayalım ki daha ilk insanın yaratıldığında ona e, evvela e, kimlerle dost olamayacağı, kimleri düşman kabul edeceği bilgisi verildi ve insanın ilk imtihan olduğu husus düşmanıyla ilgili imtihandı. Bu şeytanı düşman kabul et ve onun ayaklarının izine uyma onun yolunu takip etme diye emredilmişti yoksa yoksa o seni cennetten çıkartır seni ve eşini cennetten çıkartır işte dostumuzu düşmanımızı bilmemek dünyamızı küçük bir cennet olmaktan çıkartmak ve esas cennetten de bizi mahrum edilmesine edilmemize sebep olmak demektir. Evet Kimi dost kabul edeceğiz, kimi düşman. Her şeyden önce bizim dostumuz, gerçek dostumuz Allah'tır. Ve onun Resulü'dür. Allah'a dost olanlar bizim insan olarak, beşer olarak çevremizdeki dostlarımızdır. Dost, bizi gerçek dosta yaklaştırandır. Düşmansa, bizi dostumuzdan uzaklaştırıp esas dostumuzdan e, ayıran, engel olan zihniyetlerdir. O yüzden sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının der Cenab-ı Hak. Nasıl olur bir kimsenin eşi ve çocukları kendisine düşman olsun? İşte Allah'tan uzaklaştırdığı oranda kişinin en yakınları bile düşman pozisyonuna girer. Zaten bir ayette de denilmiyor mu ki? babalarınız, kardeşleriniz, eşleriniz size Allah ve Allah'tan ve onun yolunda cihattan daha sevimli ise azabı bekleyin diye. Dolayısıyla kimin ne kadar sevimli olması ölçüyü nefsimiz, hevamız, arzumuz belirlemeyecek. Allah'ın kitabı belirlemiş olacaktır. Kendi hevamıza bakarsanız bize iyilik yapan, bizim dostumuzdur, onu severiz. Bize iyilik yapmayan, hele az da olsa kötülük dokunan, kim olursa olsun ona da düşmanlık yaparız. Bu, hevamızın ölçüsüdür. Allah, ölçüyü iyilik yapmaya göre ayarlamıyor, değerlendirmiyor. Yani, bize dünya kadar iyiliği dokunsa, bir kafiri sevemez, sevemeyiz. Onu dost kabul edemeyiz. İsterse bizi sevdiği için yapsın o iyiliği. O Allah'ı sevmediği müddetçe Allah'ın sevdiği bir kimse olmadığı müddetçe bizim ölçümüz sevdiğimizi Allah için sevmek buz ettiğimizi Allah için buz etmektir. Dolayısıyla Allah'ın düşmanlarına en küçük çapta bir sevgi besleyemeyiz. Sevgimiz ve buzumuz tekrar edeyim Allah için olmalıdır. Esas sevgi, Allah sevgisi olduğuna göre O'nun sevdiğini sevmek, O'nun sevmediğine de Sevgi beslememek Bizim imani bir görevimiz, yükümlülüğümüzdür. Bugün Müminlerin dost olması gereken, Kur'an'da beyan edilen üç e, Zümre vardır. E, e, Allah Rasulü ve Namaz kılıp rükû eden Aynı zamanda zekat veren, yani Namaz kılmak, Allah'a karşı görevleri özetler, zekat vermek de insanlara karşı, Allah'ın diğer kullarına karşı görevlerin prototip bir örneğidir. O yüzden e, Müslümanım diyenler değil, Müslümanlığını Allah'a kulluk yönüyle de, insanlara karşı görevlerini yerine getirme yönüyle de yerine getiren, samimi, şuurlu müminleri dost kabul etmek mecburiyetimiz var. Biz yer yer namaz kılan veya sakallı bir kimseyle dünyevi bir ilişkiye giriyoruz, borç veriyoruz, ortaklık yapıyoruz ve onun her yönüyle Allah'tan korkan samimi bir Müslüman olduğunu düşünüyoruz. Yer yer yazışmalarımızda I, güvenden dolayı yerine getirmediğimiz aksamalar oluyor Belki bizim de benzer problemlerimiz oluyor sonra sonra diyoruz ki artık hiçbir Müslümanla iş yapmayacağım birinci hatamız kendimize ait olduğu halde o hatanın i, kefaretini cezasını diğer Müslümanlara yüklemeye kalkıyoruz I, Halbuki biz Kur'an'ın ölçüsü içerisinde gerçekten Allah'a rükû eden, boynunu bükmüş, sadece namazda değil her konuda Allah'ın önünde eğilen, O'nun emrinin dışına çıkmayan, O'na her yönüyle itaat eden, kullara karşı da görevlerini tümüyle yerine getiren, hakkıyla mümin bir kimseyle ticari veya başka türlü bir ilişkide olsaydık, Bunlar başımıza gelmeyecekti. Basiretimiz ve ferasetimiz de yeterli olmadığından e, e, bazı özelliklerinden dolayı kişileri dört dörtlük mümin kabul ettiğimiz ve tedbir de almadığımız için bazı problemler gelebiliyor. Dostlarımız, samimiyet kurduğumuz kardeşlerimiz, arkadaşlarımız kafirlerden olamaz, müşriklerden, münafıklardan olamaz. Namazsızlardan zekat vermeyenlerden olamaz. Ama diyebilir diyebilir miyiz ki her namaz kılan, her zekat veren, her Müslümanım diyen bizim samimi dostumuz olur? Biz onlara düşmanlık yapmayız ama samiyet kuracağımız insanları onların içinden kendimiz seçeriz, seçmek zorundayız. Yani dostlarımız mutlaka Allah'tan korkan, Allah'a karşı itaatkar olan samimi müminlerden olur. Kafirlerden bir dost, kesinlikle edinemeyiz, seçemeyiz. Hem dünyada hem ahirette birçok bir darbeler yeriz. Evet, müminler maalesef birbirleriyle yeterince kardeşliğini, dostluğunu, samimiyetlerini ortaya koymuyorlar. Kendi cemaatleri içerisinde, kendi mezhepleri, meşhepleri, anlayışları içerisinde dar bir yere kendilerini hapsediyorlar. Ee, bazı tarikatlerin işte bunlar bizim kardeşlerimizdendir, bunlar bizim ihvanımızdır deyip, diğer müminleri kardeş ve ihvan ölçüsüne koymadığı gibi, diğer nice cemaat mensupları da bunu telaffuz etmese de, haliyle, davranışıyla, maalesef bunu birbirlerine gösteriyor. Diğer müminleri bazen tekfir edebiliyor, bazen inançlarını sorgulayabiliyor veya akidesi bozuk diyebiliyor. Halbuki aynı Kur'anî esaslara iman ettiği halde, sırf farklı anlayışlara sahip olduğu için diğer müminlere karşı Sevgi, samimiyet, muhabbet, velayet içerisinde böyle bir değerlendirme yapmıyor. Bu Kur'anla bunun değerlendirmesini yaptığımızda, hem dünya açısından hem ahiret açısından bunun Allah'ın rızasına uygun ve yardımına muhatap olunacak bir özellik olmadığını ifade edelim. Falan cemaat birbirleriyle kardeştir denilmez Kur'an'da. Filan mezhep mensupları birbirleriyle kardeştir denilmez. Bütün iman edenlerin kardeş olduğu vurgulanır. Hucurat suresindeki ayeti bilirsiniz. Ancak müminler nedir? Kardeştir. Yine Allah'ın ipine kimler sarılacak, nasıl olacak? وَاتَسِمُوا بِحَبْ habillahi Cemian. Hep beraber, bütün müminler olarak Allah'ın ipi durumunda olan neye sarılacağız? Kur'an'a sarılacağız, hablullah olan Kur'an. Kur'an'da birleşeceğiz. Kur'an ipinde beraberce tutunarak ne yapılacak? Kurtulmaya çalışacağız. Başka ipler bizi yarı yolda bırakır. Onlar kurtarmaz. Onlar çabucak kopu verir. İster kafirlerin ipi, ister beşerin başka türlü ipleri. Biz sadece Allah'ın ipine, dolayısıyla Kur'an'a yapışmak, Kur'an'da birleşmek, Kur'an'ın kardeş kabul ettiği ölçüler içerisinde birbirimizi dost ve veli kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bakın iki defa birbirleriyle birbirlerinin ülkelerini, şehirlerini tümüyle bombardımana tabi tutan, taş üstünde taş bırakmayan Avrupa ülkeleri, 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşı'nda birbirleriyle savaşan ülkeler, şimdi tek devlet oldular. Müslümanlarsa 52 civarında devlete ayrıldılar. Dün tek devlet olan Müslümanlar 52 devlet içerisinde ve her ülkede kendi içinde bile bir bütünlüğü, Müslümanlarla kardeşi vahdetli, vahdeti sağlayamayan, birbirlerine düşen duruma geldiler. Kur'an bizim vahdetimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi ısrarla emrederken, kafirlerle dostluğumuzu da tümüyle yasaklarken, kafirlere gösterilen toleransı, müsamahayı, Onları takip ve takliyedir. Müslümanlar birbirlerine karşı merhamette, birbirlerini kardeş ve samiyet gösterilecek e, insan olma özelliğinde görmüyorlar. Yani Kur'an müminlerin kendi aralarında e, merhametli olduğunu, tevazu kanatlarını gerdiklerini, birbirlerine e, Alçak gönüllü olduklarını özellikler olarak ifade eder kafirlere karşı onurlu şiddetli aziz olmaları gerektiğini belirtirken maalesef müminler birbirlerine o kadar sert o kadar şedid davranıyorlar ki kafirler e, kendi oyunlarına getirmekten dolayı zannediyorum e, bize e, şiddetli bir şekilde alay edip gülüyorlardır. Ne yapmak gerekiyor? Birbirlerimize karşı daha müsamahakâr, daha yardımsever, daha ilgi gösterir hale gelmemiz gerekiyor. Son yıllarda kardeşlik biraz daha ümmetçilik anlamında gelişti. Eskiden Arapları ayrı bir sınıf gibi görür, Türkleri ayrı bir özellikte görürdük e, toplum olarak. Kürt-Türk düşmanlığı daha fazlaydı. Şimdi Filistin'e karşı muhabbetten dolayı, Suriyeli mültecileri işte komşu kabul etmekten dolayı, belirli oranda e, Müslümanlar, Türkiye'de yaşayan Müslümanlar özellikle e, dünya Müslümanlarını kendinden bir e, ayrı gözetmedi. Hatta kendi ekmeğini onlarla paylaşma, onlara karşı gönlünü açma durumuna geldi. Bu bir olgunluktur, güzelliktir. Bütün dünya müminlerini kardeş kabul etmek, kucaklamak açısından. Yemen'e yardım ediliyor, tabii ki gönlümüz ısınıyor. En azından bizim mümince merhametimizin, insanlığımızın yok olmadığından dolayı. Ama bu özellikleri, bu güzellikleri müminler kendi çevresindeki akrabalarıyla, komşularıyla, kendi çevresindeki diğer kendileri gibi ama farklı cemaatten Müslümanlarla bu güzellikleri maalesef yaşayamıyorlar, gösteremiyorlar. Yani Suriye'de cemaatin zihniyetini, anlayışını, inancını çok iyi tanımadığımız bir kardeşimize, Kucak açarken, onları kardeş kabul edip severken ki olumlu durumdur bu dedim. Ee, daha Ondan çok daha iyi tanıdığımız, daha fazla güvenmemiz gereken, e, inanç yönüyle, e, değerler yönüyle çok daha güzellikleri paylaştığımız insanları, sırf cemaat farklılığından, e, grup farklılığından, mezhep farklılığından dışlama gibi, onlara karşı muhabbet duymamak gibi bir yanlışa maalesef gidiyoruz. Ölçümüz, Allah'ı sevenleri sevmek, Allah'a itaat edenleri kardeş kabul etmek, Kur'an'da birleşmek, Kur'an ipine hep beraber sarılmak, mümin olduğu müddetçe bütün müminleri gönül dostu kabul etmemiz gerektiği halde, Kur'an dışı inançları öne çıkartarak, aramıza mesafeler koymak ve birbirimizi dost kabul etmeyecek anlayışlarla yargılamak, hakaretler etmek, tekfirlerde bulunmak ciddi bir vebaldir. Bunu hatırlatmak istiyorum. Allah için birbirlerini seven, Allah için sadece kafirlere, müşriklere, Allah düşmanlarına düşmanlık yapan, mümin olarak birbirlerine kucak açan muvahhid müminlere selam olsun Ela inne ahsenel kelam ve ebleven nizam Kelamullahi'l-melik'il-aziz'il-allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam Estağuzubillah Bismillah Ve izâkure'el-kur'an festeme'u lehve ansıtı'u leallekum turhamun Estağuzubillah Bismillahirrahmanirrahim İnned dina indallahi'l-islam Sadakallah